Açık Radyo'dasınız 94.9 saat 8.38 ve Türkiye'ye dönelim. Evet, neresinden başlayacağız bakalım? Of, çok zor. Şöyle bir özetleyelim. Bir kere AKP'liler başbakanın Kazlıçeşme mitingine belediye otobüsleriyle de taşındı. Yani indirilmiş kıta diye de adlandırılır tarihteki bazı rejimlerin böyle olduğu net olarak görülmüştür. Şimdi böyle bir şey söylemek için biraz erken olsa bile... Tüm belirtilerde totaliter rejimlerin 1930'larda Almanya'da ve İtalya'daki rejimlerin şeylerini parti-devlet bütünleşmesini hatırlatır gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Ama her şeyin bir bedeli varmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden otobüs açıklaması yapılmış, Kazlı Çeşme'deki miting alanına yolcu taşıyan otobüsler bedeli mukabilinde YTT'den kiralanmış. Bedelsiz taşımacılık söz konusu değilmiş. Yani böyle bir şey söz konusu muydu? YTT'den e, konvoy halinde otobüsler taşımak gibi bir şey söz konusuymuş. Ben bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Böyle, ee, dün e, sadece Kazlı e, Çeşme Özgür'dü diyor zaten. Kazlı Çeşmindeki büyük alanda yapılan bir büyük KP mitingi tek adam yani sahnede o hazırlanan sahnede önce iki tarafında görülmemiş büyüklükte Erdoğan vesikalık fotoğrafları vardı ama vesikalık fotoğraf dediğiniz zaman bir apartman on gökdelen büyüklüğündeydi yani. Belki bir 30 metre yüksekliğinde olabilir. Sonra bir tanesine iki tane vardı o portrelerden sahnenin iki tarafında da birine Türk bayrağı aynı boyutlarda daha da büyük devasa bir Türk bayrağı ile bir tarafı kapatıldı bir tarafta devasa bir Erdoğan portresi bir tarafta da devasa bir Türk bayrağı yıldızlı Türk bayrağı vardı. Madem konumuz görsellik iki bayrak daha vardı orada bir tanesi çarşını bayrağı daha doğrusu çarşı grubunun önde gelen temsilcileri hatta kurucuları bir gün öncesinden evlerinden gözaltına alınmışken e, bir çarşı bayrağı açılmış ama bildiğiniz çarşı bayrakları gibi değil bu. Çarşı yazıyor sadece siyah beyaz üzerine siyah bir temada ve hani o A var ya çarşının o meşhur Anarşist asıl. Anarşist asıl. O yok. Font değişik çarşı var. Anarşist Çarşını olmayan bir e, evet. çarşı. Aynı zamanda MHP bayrakları da varmış aynı şekilde. AKP mitinginde. evet. Devlet Bahçeli'nin de bir takım açıklamaları oldu. Partiler birleşiyor muymuş? Yok hayır tam tersine e, biraz daha böyle ne diyeyim? Ya yani benim aklıma böyle Çin pazarı geliyor. E, şey genelleme yapmak gibi olmasın ama e, Eskiden Amerikan pazarları vardı. Öyle mi? Gider e, tabii gümrükten dolayı e, serbest değildi almak. Hepimiz gider, blue jean falan alırdık oradan. Amerikan malları alırdı. Bu o kadar değil artık Blue Jean var da o Blue Jean'in markasını alamadığınız zaman istediğiniz marka alamadığınız zaman gidip dolaştığınız pazarlar gidip onların çakma tabiriyle aldınız pazarlardan bahsediyorum ben Çin pazarı diye çarşı ve MHP'nin bayrakları bu şekilde dalgalanıyormuş dünkü mitingde dikkat çeken çakma bayraklar de, vardı diyorsun yani. evet çakma bayraklar vardı yani benim gördüğüm kadarıyla çünkü çarşı gözaltındayken insanlar oturma eylemi yaparlarken Beşiktaş Meydanı'nda çarşı bayrağının bu şekilde açılması ve bilindik çarşı bayrağı olmaması... ...Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamanın bu bayrak üzerine yapılması... ...bunu belki bir çakma olarak nitelendiren insanlara da e, hak veriyor, dediği, hak verdirtiyor olabilir. Mitingde bir de pankart varmış, dikkat çekilmiş. İnönü park yapalım, adında çarşı koyalım yazıyormuş. Pankartta. Bunu da anlamadım. Ben de anlamadım ama böyle bir pankartta açılmış... AKP Gençlik, Ankara Gençlik Kolları. Ankara Gençlik Kolları İnanıyı Park Yapalım, Adana Çarşı Koyalım diyor. İstanbul hakkında konuşuyor. Ankara'dan gençler. AKP'li gençler. Böyle durumlar yaşanmış. Ee, dün Kazlı Çeşmi'de. Ama kalabalıkmış. O, evet, fotoğraflardan bunu görebilmek mümkün. olduğunu görmek mümkün ve oradan Erdoğan'ın da tek tek hesap soracağız dediği haberi var. Şimdi mesela taraf şöyle gazetelere hızla bakalım. Taraf gazetesi Yüzde devleti diye bir manşet atmış. Yani diyor ki belediye otobüsleriyle AKP'liler taşınırken Taksim ve çevresi polis şiddetiyle kuşatma altındaydı. Gerçekten tamamen böyle ikili bir görünüm vardı. Dün geziye destek için Taksim'e çıkmak isteyen herkes <gülüyor> bizzat bakan bağışın, egemen bağışın da görünmemiş bir demeciyle terör örgütü üyesi sayıldı ve dolayısıyla insanların toplanması için jandarmanın yolları tuttuğu Taksim ve çevresinde şiddet uygulandığı belirtiliyor. Evet. Ee, yani e, çarşı grubunun önde gelen isimleri de terörle mücadele polisleri tarafından sabah karşı evlerinden alındı. Polisin Cevahir alışveriş merkezinin bile içine girerek insanlarda büyük korku yarattığı haberleri de bize programcı arkadaşlarımızdan dinleyicilerimizden ve destekçilerimizden de haber verildi bunlar evet yani polisin içine girdiği bir başka mekanda e, Ermeni mezarlığıydı kurtuluş civarında olan yanlış hatırlamıyorsam şişli e, tam belki siz adresi de söyleyebilirsiniz ee, buradan da içeri girip gaz kurt, bombalı. Kurt evet. bildiğim kadarıyla ve şey e, Evet yani Mezarlığın içinden, i̇çinden. dışarıda sokaktaki kitlelere e, gaz bombası, fışkırtılması, atılması gibi dünyanın en acayip manzaralarından birine de tanık olduk. Buna evet. karşılıkta onlar da taş atmışlar. Evet, eğer ölümden bahsediyorsak bence dün gördüğümüz en acayip manzaralardan bir tanesi de Polis kurşunlarıyla öldüğü artık otopside de daha doğrusu kurşunla öldüğü otopside de açıklanan e, ortaya çıkan etem Sarı Sülüğün cenazesini Ankara Batı kentten Kızılay'a götürmek isteyen tabutunu e, götürmek isteyen kitleye polisin yaptığı müdahaleydi. E, tabut insanların omuzunda, önde de tomalarla su sıkılıyordu. Bu gerçekten oldukça acayip bir görüntüydü Böyle bir durum vardı etem Sarı Sülüğün cenazesinde. Evet yani Ankara, İstanbul ve Ankara'da özellikle olayların bitmediğini de belirtiyor Milliyet Gazetesi. Meydanlara geçiş yok demiş bir yandan tabii. E, Menderes nazikti ama ipe götürdünüz diye konuşan Erdoğan'ın Kazlıçeşme'de üslubunu eleştirenlere bu yanıtı verdiği bir durum. Ama altında da ana haberde, manşet haberde de meydanlara geçiş yok diyor. İstanbul ve Ankara'da olaylar bitmiyor. Gergin gecenin ardından Taksim ve Kızılay'a ulaşmak isteyen kalabalıklar polisin sert müdahalesiyle dağıtıldı. İşte milliyette bahsediyor. Halbiyede polisle çatışmayı çok sayıda kişinin gözaltında olduğu Ankara'daki cenaze gerginliğinde... Polisin alışveriş merkezine, cevahir alışveriş ne girmesi... Babalar gününde çocuklarıyla alışveriş yapan insanların, babaların olduğu yeri alışveriş merkezine girmesi protestolarla karşılanmıştı. Polis de şaşkın bir halde alışveriş merkezinin içerisine bakarken geri çekilmek zorunda kalmıştı. Birçok vukuat var. Yani ok meydanında... Gezi Parkı eylemcileriyle polisin karşı karşıya geldi. Bu sırada ekmek almak için bakkala giden 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın kafasının arkasına gaz bombası kapsülü isabet ettiği da kritik olduğu açıklanmış. Ailesi gözyaşları içinde olayların sorumluların ortaya çıkarılmasını istemiş. Son derece trajik ve feci olaylar olmaya devam ediyor. Evet. Bir arkadaşımız da ...ismi lazım değil... ...kafasında bu yeni kullanıma iyice sokulan haklı olarak sokulan baret, plastik baretlerle... ...giderken baret, elimize öyle bir baret verdi ki inanamadık yani içeri çökmüş tamamen arka kısmı... ...yani kafasının tam arka kısmına... ...yaklaşan bir yerde... ...yani direkt hedef... ...gözetilerek evet. atılmış olduğu... ...rahatlıkla söylenebilecek bu durum ve... <gülüyor> e, ...ezilip... ...içeriye göçmüştü... ...oldukça sert bir maddeden yapılmış olan... ...baret... E, ...yani hayatının... En azından çok ağır bir durumdan kurtulmuş olduğunu belki de ölmüş olabileceğini düşünebilmek mümkündü bunu evet, görünce arkadaşımız. İstanbul'un birçok bölgesi buram buram gaz kokuyordu ve polisin aynı şekilde gaz bombalı ve tazlikli suyla yaptığı müdahaleler vardı. Fakat şöyle bir durum daha vardı. Eğer yanınızda bu gaz kokan İstanbul'da yanınızda bir gaz maskesi ya da o toz maskeleri gibi bezden yapılmış maskelerden taşıyorsanız ve barit taşıyorsanız... Polis tarafından gözaltına alındığınıza dair de haberler geliyordu. Bununla da alakalı bilgiler var. Evet, Hürriyet gazetesinde de mesela tehlikeli inatlaşma manşeti var. Bugün Kızılay'a yürümek isteyen eylemcilerden biri polis aracının önünde böyle direndi diyor. Gerçekten çarpıcı bir fotoğraf koymuş büyük boy. Yani bir sırt çantasıyla olan, hiç maskesi, e, bareti hiçbir şey olmayan bir eylemci sakolu tişörtü ve sırt çantası var. Polis aracının... akrebin, akrebin akre, akre, yani akre. diye bilinen polis aracının önüne ellerini koyarak durdurmaya çalışıyor. Onu dışarıdan da seyre, şaşkınlıkla seyreden biri maskeli iki kişiyi görebiliyoruz. Böyle çok... ...günün fotoğraflarından biri... ...ayrıca tazikli... ...su protestocuları... yerden yere vurup yerlerde sürüklüyor... ...bunun da fotoğrafları ve videoları vardı... 19 günleri devam eden görüntüydü de aslında bu... Ee, ...bir de tabii ...evvelki gece taksim civarında... ...sıkılan su, su, suda... ...eylemcilerin derisinde... ...çok ciddi yanıklara yol açması... E, ...suyun... E, ...çok ciddi yanıklara yol açması gibi bir durum var... Bunun da TOMA denen polis araçlarının o tank gibi araçların deposuna katılan biber gazı solüsyonundan kaynaklandığı öne sürülüyor. Evet. Vali Mutlu da ilaç dedi bunu. edza anlamında kullanılıyor. Evet hatta ardından bazı insanlar sırf e, gülümseyerek söyledi bunu da aynı zamanda. Vali Mutlu yani gülümseyerek diyelim. İlaç dedi. şifadır İnsanların Bazen herhalde. TOMA'ların önüne gelip bilerek artık e, su sıkın bana e, dediğinden. Dedi görüntülerden bahsetti. Böyle şeyler oluyormuş. İstanbul Valisi bunlardan bahsetti. Bu evet. arada Taksim Divan Oteli önünde önce gece yoğun biber gazına maruz kalan Alman siyasetçi yeşillerden Claudia Roth'un da dün Taksim meydanına girmek istediğinde karşısında polisi bulduğu bir memurun da ısrarcı olan Roth'a parmağıyla sus işareti yaptığı büyük bir küstahlık ve cüretle sen kes sesini anlamına yaptığı an, o işareti yaptığı an kameralara takılmış Hürriyet bunun Gazetesi'nde bir, var. Bunun bir benzeri de gazetecilere yapılan muameleydi. O konuya daha detaylı değinebilme fırsatı bulabiliriz belki. E, yabancı bir gazeteci, yurt dışından gelmiş olan bir gazetecinin elindeki, suratındaki maskeyi ve gözlüğünü almak isteyen polis, kişinin e, maskeyi ve gözlüğü vermemeye diretmesi üzerine bir cümle kullandı. Go home. Go home dedi. Evet eskiden Yankee ya da go home denmesi Amerikalılara işte 6. filo falan yapılırdı. Şimdi gazetecilere yapılıyor anlaşılan polis. Evet polis. Polis anti bir basın nöbetine geçmiş durunuyor. Çok Çok güzel. acayip yani. Evet yani İstanbul'a otobüslerle uçaklarla İstanbul dışındaki birçok bölgeden şehirden getirilen polis İstanbul'daki gazetecilere <gülüyor> go home diyor. Evet ilginç bir tarafı var bunun gerçekten. Şimdi Erdoğan İstanbul'daki milli iradeye saygı adı verilen mitingde yabancı basına da haber yansın etmiş. Tıklım tıklım dolu kazdı şöyle dedi diyor Haber Türk'te destekleyen bir sürmanşet vermiş. Teknelerle geldiğini kalabalıkların söylüyor. Bu teknelerin de kimin tarafından tutulduğu filan henüz bilinmiyor ama... Başbakan Deniz'den haber var. 850 balıkçı teknesi 130 motor. Sloganları gezide değil denizde yanındayız şeklinde olduğunu söylemiş. Bindirilmiş kıta terimi. Denizli teknelerle beraber İstanbul'un bir liman şehri olduğu da düşününce öyle. Yeni bir anlam kazanıyor. Bindirilmiş kıta. Yani Kazlı Çeşme'de basına yabancı, uluslararası basına hem de en önemli sayılan haber ajanslarını bizzat isimleriyle söyleyerek hadi bakalım BBC CNN Reuters bunu da gizle demiş. Neyi gizleyecekmiş? Türkiye'yi dünyaya olduğundan farklı gösterdiniz. Yalanlarınızla baş başa kaldınız. Bu millet gece tencere tava çalan millet değil. Teröre yataklık yapanı sanatçı olarak tanımıyorum. Faiz lobisi çok iyi ortaya çıktı demiş. Yani tümüyle bütün dünyaya Karşı bir me meydan okuyor ama başında da uluslararası basın var. Taksim Meydanına 30 bin kumanyayı kimlerin gönderdiğini gayet iyi biliyoruz. Kendi otellerinde terörle işbirliği yapanları yatırıp kaldıranları çok iyi biliyoruz. Bunların hesabı sorulmayacak mı? Sormazsak bu millet bizden hesap sorar diye tehditkar ve kaygı verici konuşmalar yapmış. Ee, ve ilk kez silah e, iki, iki polisin kurşunla yaralandığı haberini de şey vermiş İstanbul valisi mutlu vermiş gezi operasyonunun bilançosunu açıklarken ilk kez silah kullanıldı biri rütbeli iki polis yaralandı kurşun yaraları kasık ve ayakta demiş. 22 gözaltı olduğunu açıklamış. Birkaçın da çarşı grubu üyesi olduğunu turizm amaçlı işletmelere girmedik. İzin alarak gerekirse buralara da gireriz demiş. Ee, destekleyen gazetelerden, kümeti destekleyen gazetelerden Yeni Şafak burası Türkiye diye bir manşet atmış. Sür manşette entrikalarının deşifre olduğunu Başbakanın yardımcısı Bozda Bekir Bozda Allah Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Bahışla Adet ve Kalkma Partisi Genel Başkanı yardımcısı Hüseyin Çelikle ve Süleyman Soyluyla entrikalarının deşifre olduğunu açıklıyor bu isimlerden arkasından da burası Türkiye diye manşet açıp gezi eylemleriyle Başbakan Türkiye'yi iç savaşa sürüklemek isteyenlere ...Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük mitinglerinden biriyle cevap verdi diyor. Hadi bakalım BBC, CNN, Reuters bunu da gizle demiş. Star gazetesi de destekçilerden milli irade hırsızlarına, lobilere, karanlık odalara milyonluk cevap diye vermiş. Büyük boy bir fotoğraf çekerek Star gazetesinin Devam gösteriden... Ee, durum bu. Evet. Merkezde sabahta bu oyunların hedefi Türkiye demiş. Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingi olarak nitelemiş büyük bir boy fotoğrafla sabahta desteğini vermiş. Evet, Böylece destek sadece galiba sabah ve e, sabah saatlerinde de sürmüyor. E, gün boyu Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen eylemci gruplara gruplara tazikli su ve biber gazıyla ile müdahale eden polis ee, birçok bölgede de e, kendini alkışla karşılayan vatan sana canım feda şeklinde slogan atarak e, karşılık veren insan yani o polislerin karşılık vermesiyle ortaya çıkan birlikteliklere sahne olmuş İstanbul. Dün saat 21 sıralarında sıra salılerde toplanan gezi park eylemcilerine oluşan bir grup e, müdahale bir gruba müdahale eden polis eylemcilerin arasında toplanmaya kadar kovalamaca yaşanmış. CNN'den aktarıyorum CNN Türk'ten. Polisin göz yaşartıcı bo gaz bombası atması mahalle sakinleri tarafından tepkili de karşılanmış. Ee, polis tophaneye geldiği zaman e, vatan sana canım feda şeklinde slogan atanlar da olmuş. Çok sayıda açıklama var ee, ve gelişmelere ilişkin bazı e, basın açıklamaları ve kararlar var. Bunları da hızla söyleyelim birinci saat biterken şimdi. Emek örgütlerinin süresiz iş bırakma kararı aldığını söyleyerek başlayalım. Gezi Parkı protestolarına yönelik polisin sert müdahaleleri ve yaşanan gerginliklere emek örgütlerinin yani KESK, TTB, TMMOB ve DISK'in gerçekleştirdikleri toplantıda gerginlik bitene kadar süresiz iş bırakma kararı aldıkları haberi çıktı. Bu önemli resmen kamuoyuna deklare edilmesi de bugün bekleniyormuş örgütler tarafından yapılacak açıklamalarla yani devrimci işçi sendikaları konfederasyonu kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliği ve TTB ve TDHB de bunlara katılarak pek çok ilde tüm bir eylemler yapılıyor ...bugün alanlara çıkma kararı almışlar. Türk Tabipler Birliği, TTB. Ayrıca Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği... ...ve Türk Diş Hekimleri Birliği ortak karar almışlar. Dün kısaltarak vermiştim, biraz önce kısaltarak vermiştim. Onların açılımlarını da söyledim. Bu arada Türkiye Gazeteciler Federasyonu, TGF... Ee, onun genel başkanı Atila Sertel Gezi Parkı gelişmelerinde gazetecilerin tehli canlarını tehlikeye atarak çalıştığını, olaylarda 18 gazetecinin yaralandı ve 4 gazetecinin de gözaltına alınıp serbest bırakıldığını söylemiş. Bir evet. gazetede de bir yabancı gazetecinin ciddi bir şekilde e, İngiliz olabilir ciddi bir su yiyip iyice sersemlemiş bir halde bir e, ...böyle bir ortalıkta... ...ayakta kalmaya çalışırken sarı, fotoğrafı vardı. Sarı basın kartı olmayan gazetecileri de... ...polis gözaltına almaya başlamıştı. Yani TGV'den yapılan açıklamada... ...yaralan gazeteciler şu şekilde aktarılmış. İstiyorsanız onları bir aktaralım. Gazeteci Ahmet Çık... E, ...Bir Gün Gazetesi muhabiri Olgu Kundakçı... ...Reuters muhabiri Osman Örsal... ...Sol Gazetesi muhabiri Onur Emre... ...Sözcük muhabiri Yavuz Alatan... ...ETHA muhabirleri Mehmet Canbek ve Serdalışık ...polisin attığı gaz bombasıyla yaralandılar... ATV muhabiri Mesut Çivçi ile ATV kameranın Meli İsmail Velioğlu polisin attığı plastik mermiyle yaralandılar. Hürriyet Daily News muhabiri Emrah Gürel polis saldırısı sonucunda ayağından yaralandı. Star Haber Müdürü Osman Terkan'ın parmağı kırıldı. Star Haber Müdürü Murat Uslu karnına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralandı. Evrensel Gazetesi ve Hayat TV muhabiri İsmail Afacan tomadan aracından sıkılan tazyikli suyun gözüne gelmesiyle kör olma tehlikesi geçirmiş. Ve son olarak da milliyet muhabiri Hüseyin Özdemir gazın etkisiyle baygınlık geçirmiş. Gözaltına alınanlar buraya dahil edilmemiş. Evet, İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada da gözaltı sayısının 350'yi bulduğu açıklaması var. Gezi Parkı'na müdahalenin ardından belki gece sabaha kadar süren ve aralıklarla geç saatlere kadar devam eden protesto olaylarından bahsediyoruz. Evet. Ee, çok vahim bir durumun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesi de acil çağrımızdır deyip İstanbul'da haklarında yakalama işlemi yapılan ve yetkililer tarafından varlıkları reddedilen yüzlerce insan nerede diye bir e, soru işareti ile biten bir açıklama yapmış ve gözaltına alınan insanların can güvenliklerinden ve sağlıklarından endişe duyuyoruz. ...yasa dışı keyfi yakalama tutulma işlemine bir an önce son verilmeli diyor. Ayrıca da... ...polisin kadın gazetecilere saldırdığı haberi var. Kurtuluşta fotoğraf çeken... ...onu sen söylemedin değil mi? Hayır söylemedim. Eylem Düz Yol ve Fulya Atalay'a polis saldırısı ve ağır şekilde vurma, darp edilme durumu var. Dü ...pangaltıda iki saat kadar fotoğraf çektik diyor düz yol, eylem düz yol. Kurtuluşa geçtik, orada polis saldırdı. Maskelerimiz olmasına rağmen gazdan çok fazla etkilendik ve bir apartman boşluğuna sığındık. Orada eylemcilerden başka bir genç daha vardı, polis geldi. Önce yanımızdaki genci dövdü, sonra bize saldırdı. Basın kartlarımızı gösterdik, dinlemediler, yüzümüze, vücudumuza vurdular... Fulye'yi de yanıma çektim dışarıda da vurmaya devam ettiler. Birileri onlar gazeteci bırakın deyince de küfür ve hakaretler edip bıraktılar. Dövdükleri diğer çocuğu gözaltına aldılar diyor. Yarın sabah hemen suç duyurusunda bulunacağız demiş. Evet. Bu da. Bir de İstanbul Tabip Odası'nın açıklaması var. O beyaz gömlekleriyle gözaltına alınan tırnak içindeki hekimlerin doktor ya da tıp öğrencisi olmadığı yolunda ilginç bir açıklama var. Taksim Gezi Parkı ve civarındaki operasyonda hekimleri gözaltına alan ve baskı uygulayan polislere ve hekimliğin itibarını zedelemeye çalışan gizli ve karanlık kişiliklere dikkat edelim diye önemli bir Açıklama yapmış. Bunun detaylarına da daha sonra bakarız. Bir de Konya'da eylemcileri linç girişiminde bulunulmuş. Bu korku İstanbul'da da büyük bir e, furya halinde dolaşıyordu. O korku, linç korkusu evet. akşam gece boyunca dolaştı. İstanbul'da gözaltı dalgası işte biraz önce söyledik. 350'ye kadar e, ulaştığını... Filiz Kerestecoğlu da İstanbul Barosu avukatlarından Gezi Parka ekseninde aralıksız müdahaleler sırasında 221 kişinin gözaltına alındığınız açıklamış daha yüksek rakamlarda daha önce söylediğimiz gibi belirtiliyor 350'ye kadar önemli bir bölümü Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü'ne götürülmüş Taksim Meydanı'na Çıkarak gösteri yapmak isteyen gruplara da müdahale var. Galatasaray Lisesi'nde, İstiklal Caddesi'nde ve başka her yer. Sıra sahibiler pek çok yerde var. Evet, Onlardan da bahsedeceğiz. Böyle Benim Greenpeace'den ufak... bir açıklama var. Halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden polis şiddetini kınamış ve Başbakan Erdoğan'a Hangi yasaları çiğniyor polis diye sormuş aşırı biber gazı, plastik mermi ve tazlikli su kullanırken? Evet ufak bir düzeltme olacak bir de en son haberi ben vermek istiyorum eğer izin verirseniz. Estağfurullah buyurunuz. Ee, ufak çıkıyoruz. düzeltmemi yapayım çıkmadan önce. E, Pangaltı Ermeni Katolik Mezarlığı'ydı. E, dinleyicilerimizden Adnan genç uyarmış onu bir düzeltelim. Bir de son haberi veriyorum. Bu yarım saatinde geçtiğimiz bir saatin son haberi olsun bu. Taksim'de bekleyen bir polis otobüsü içerisinde e, biber gazı bombası patlamış. E, otobüs içinde dinlendikleri sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı otobüste biber gazı bombası patlamış ve otobüs içerisi ve çevre bir anda biber gazıyla dolarken polisler kendilerini dışarıya zor atmışlar. Rahatsızlanmış polisler bu biber gazından ve e, polisler rahatsızlanan arkadaşlarını otobüsten dışarı çıkarak başında uzun süre ayrılmamışlar. Açık gazte